487, numaralı konu, Hazreti Osman'ın halki Allah yolunda cihada teşvik etmesi Hazreti Osman'ın azadlısı Ebu Salih şöyle anlatıyor, Hazreti Osman'ı minberde şunları söylerken işitmiştim, ey insanlar, Hazreti Peygamber'den bir hadis işitmiş ve fakat beni bırakıp dağılmanızdan korktuğum için de bugüne kadar sizlere söyleyememiştim, ancak sizlerden her biriniz tercihini yapsın diye onu bugün söylemeye karar verdim, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur, Allah yolunda bir gün nöbet beklemek başka yerlerde bin gün durmaktan çok daha hayırlıdır, Hazreti Osman minbere çıkarak şunları söylemiştir, size bugün Hazreti Peygamberin bir hadisini söylemek istiyorum, bu hadisi şimdiye kadar söylememiş olmamın tek sebebi sizin benden uzaklaşmanızdan korkuyor olmamdı, Hazreti Peygamberin şöyle dediğini işittim, Allah yolunda bir gece nöbet tutmak, gündüzü oruç tutulup kendisi de ibadette geçirilen bin geceden daha üstündür.